Herkese merhaba Açık Radyo 94.9'da hem zeminde Rauf Kösemen ve Damla Özler'le berabersiniz. Berhem Baltaş yayın masamızda bizlere destek veriyor. Canlı yayında bu haftada dünyadan kampanyalar, sosyal fayda kampanyaları üzerine konuşacağız. Evet e, canlı yayındayız, bir bayram yayınındayız. Bayramın son günü bayramınız kutlu olsun. Umarım güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur. İstanbul çok sıcak bugün. E, son bir haftadır yağmur veya soğuk yerine e, aşırı bir sıcağa bıraktı. Hemen burada küresel ısınmanın iklim değişikliğini kulaklarını çınlatarak programımıza başlıyoruz. İlk kampanyamız Arap Yarımadası'nda 8 ülkede ve bazı Afrika ülkelerinde faal olan bir cep telefonu bilgi işlem şirketinin Ramazan'a özel yayınladığı bir sosyal sorumluluk kampanyası tam da denk düştü aslında. Oldukça ilginç bir kampanyadan bahsediyoruz. Kampanyanın reklam filminde bir intihar bombacısını görüyoruz. Bombacı hazırlığını yaparak sokağa çıkıyor ancak gittiği her yerde kurbanlarla karşılaşıyor. Bindiği otobüste bir dede ve torunu, indiği sokakta bir düğünden gelin ve damadı görüyoruz. Aslında burada e, bindiği otobüs derken o kadar iyi bir dekor hazırlanmış ki e, otobüs bir saldırıya uğramış, bombalı saldırıya uğramış, intihar bombacı saldırısına uğramış bir otobüs. İçine girdiğinizde patlamanın bütün izlerini görüyorsunuz. Bütün kurbanlar otobüste oturuyorlar ama e, yaralı ve patlamanın etkisiyle e, üstleri işte başları, yüzleri siyahlaşmış kan lekeleriyle vesairelerle oturuyorlar. Yani kurbanlar aslında ölmüşler ve dirilmişler gibi duruyorlar ve e, bombacıyla e, konuşuyorlar, cevap veriyorlar. Hiç o cevap şey üzerine ben. şimdi biraz daha konuşacağız. Çok ilginç. Belki de kültürel olarak bu coğrafyayı iyi tanıdığımızdan çok benzer e, duyguları da Türkiye'de hissettiğimizden olsa gerek biz çok etkilendik. Yani evet. ben <gülüyor> bir reklamcı gözüyle bakamadım açıkçası. Bu kurbanların çoğu da dünyanın yakından bildiği büyük terör saldırılarının kurbanlarının canlandırılması. Olaylar da öyle. E, gördüğü kurbanlar arasında hatta Suriye'de bir hava saldırısı sırasında yaralandığı söylenen büyük de infial yaratan 5 yaşındaki Dagnyiş de vardı. E, bu arada bombacı bu kurbanlar arasında ilerlerken kurbanlar ve bombaca tabii. Allah büyüktür diyorlar. Ama asıl kurbanlar bundan sonra... ...dinini sevgiyle, kucakla... ...sertlikle değil diyen ve... E, tabii burada Allah büyüktür... E, ...diye tercüme ettiğimizde... ...yani İngilizce öyle tercüme ediyorlar. God is greater diye ama... E, ...biz onu bildiğimiz şekliyle söyleyelim. Allahu Ekber diyor. Evet, Tanrı oludur e, ya da Allah namaz. büyüktür, e, evet. Allahu Ekber diyor. E, şeyin... ...her Allahu Ekber deyişine... Ee, İslamın e, ...retoriğinden yani Kurandan e, devam sözcükleri eşlik ediyor ve bu devam sözcüklerini Kurbanlar söylüyorlar. Ve onlar da işte dinini sevgiyle kucakla, sertlikle değil gibi pek çok e, alıntı yapıyorlar. Bu arada bütün bu sözler de Birleşik Arap Emirliklerinde çok ünlü olan Hüseyin Al Rasmi'nin şarkısı olarak tezahür ediyor. Zaten e, Kurbanlarla birlikte Hüseyin Al Rasmi de yürüyor ve şarkı söylüyor. Şeylerde, e, görüntülerde İmam Al Sadık e, Cami bombalamasından... ...Alkara'da bombalamasından... ...Doktor Süleyman Faki hastanesinin... ...parkında yapılan... E, ...bombalı saldırıdan... E, ...Amman'da bir düğüne yapılan... E, ...bombalı saldırıdan görüntüler... E, ...ve... ...her... E, allah Ökber dendiğinde... ...bu görüntülerden bir tanesini görüyoruz ve... ...daha sonra da... ...kurbanlardan... E, yani bu saldırıda ölen kurbanlardan örneğin gelinden bu düğün saldırısında ölen ya da o saldırıda ölen imamdan e, cevaplar geliyor. O cevaplar İngilizce olarak senin elinde var. Tercüme ederek vereceğim evet, şimdi. Bu arada bir küçük e, not da ileteyim. E, tabii biz reklam kampanyası hatta reklam filmi anlatıyoruz burada. Merak eden dinleyicilerimiz Mira İstanbul adresinden ulaşabilirler e, Twitter'da. Bu adresten de kampanyanın e, videosunu yayınlıyoruz şu anda. E, kampanyaya dönelim e, biraz önce söylediği gibi Rauf'un e, söylenen oldukça ilginç e, şeyler var e, bilgileri veriyor aslında e, İbrahim Abdülsalam e, Kuveyt e, cami baskınında saldırısında yaralanmıştı e, o Allahu Ekber diyor ve hemen arkasından <gülüyor> Alkara'da e, bombalaması var e, İmam El Saik bombalaması var Kuwait'teki gibi devam eden e, hepimizin çok iyi bildiği aslında ve dünya infiali sürükleyen e, saldırılar bunlar. Peki ne diyorlar altında? Örneğin diyor ki diğerlerini ikna et, e, iknanın sözün gücüyle kazan, e, kaba güçle değil, e, bombaları... ...patlatmak için kullanma... ...bizler merhamet bombaları... ...göndermeliyiz Şöyle, dünyaya... ...merhamet e, patlamaları olmalı aslında... ...biz merhametin diniyiz diyor... E, ...birazdan e, dinleyeceğiz sesini... ...şarkı evet. olarak... ...orada duyduğunuz Arapça olduğu için... ...bilmiyor e, olacaksınız doğal olarak... ...dinleyicilerimizin çoğu bilmiyor olacak... E, ...her Allahu Ekber'e verilen... E, ...kurbanların cevabı bu tür cevaplar... ...Evet e, işte Allah-u Ekber... ...arkasından artık... E, ...yanılsamaları... Doğrularla bombalayalım. Yani aslında bu bomba metaforunu çok kullanıyorlar ama bombayı daha çok sözün gücü üzerine, sevginin gücü üzerine, merhametin gücü üzerine kurmuşlar. Ve en sonuncusu da zaten e, nefreti sevgiyle bombalamamız gerekir e, diyor. Oldukça ilginç bir kampanya. Aslında daha önce de çok fazla örneğini görmediğimiz türden bir kampanya. Fakat Ruf, benim burada sana bir e, sorum olacak. E, Arap Yarımadasından nefret söylemi yerine sevgi yaymayı hedefleyen bir reklamla karşı karşıyayız. Gerçi tabii şu an yaşadığımız koşullar altında saldırıların birincil müsebbibi olarak bir tekil bombacıyı gösteriyor. Mesajın hedefinin de böyle kurulduğunu görüyoruz. Biraz bende şey duygusu da uyandırdı. Bu coğrafyada çok kullanılır. Münferit bir olay. Oysaki e, tam olarak böyle mi yoksa terör örgütlerinin insan toplamasına karşı mı yapılmış? Ya, tam olarak mesajının hani kendi duyduğumuz o ilk heyecan, e, sevgi söylemini yaymasına karşı duyduğumuz o ilk heyecandan sonra mesajının çok net anlaşılamadığı gibi bir endişe bırakıyor bende. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? E, ya çok öyle düşünmüyorum ben. E, çünkü e, son derece kitlesel bir takım olayların e, görüntüleriyle karşı karşıyayız. Bu bu. Yani bir cami bombalanıyor, oh. bir düğüm e, basılıyor veya işte bir e, parkta, otoparkta, hastane otoparkında bomba patlıyor. E, biz aslında bu otoparktaki daha önce yani bu hastanedeki daha önceki görüntüleri görüyoruz. Aynı zamanda bu filmin içinde düğündeki görüntüleri görüyoruz. Yani hiç de öyle münferit e, olaylar gibi göstermiyor bunları. Bunlar çok kitlesel, herkesin e, şeyine değen, canına değen olaylar. E, evet ilk bakışta... Bir tane e, suçlu bombacı bulunmuş ve onun üstüne gidip sen niye böyle yapıyorsun diyen insanlarmış gibi hissediliyor ama e, o suçlu bombacı da hani uzaydan gelen birisi değil o, o bombacıyı üreten onun e, zihninde var olan ideolojiyi keskinleştiren kendini ve kendini kurban etmeye ve diğer insanları yok etmeye yönelten bir süreç var. E, bu sürece girmiş insanları e, etkilemeyi hedefliyor e, gördüğüm kadarıyla. Elbette bir ideolojik hesaplaşma, bir tümden politik bir hesaplaşma, e, insanlara yönelik terör saldırılarını siyasal olarak kullanan örgütlere yönelik bir e, çağrı yok burada. Olması ama mümkün o, değil çünkü bir kurumsal ilan aslında bu. E, evet bir yandan öyle bir yandan da olması gerekmeden bize nelerin olduğunu da e, gösteriyor aslında bana sorarsan dediğim gibi bir reklamcı gözüyle çok değerlendiremiyorum. Bana çok yüreğime dokundu. Hakikaten izlerken etkilendim. Duygusal, ne söylediğini bilen bir şeyle karşı karşıyayız. Yani biraz tabii dili, kültürü bilmek gerekiyor. Birazdan dinleyeceğiz. Dinlediğimizde aslında güzel bir şarkı dinliyoruz gibi de gelebilir insanlara. Ya da bir ilahi dinliyoruz. Camide bir gösteri dinliyor. Gösteri de bir dua seansı izliyoruz gibi gelebilir. Çünkü bu kodlar çok fazla doğaya ait kodlar. Hani Allahu Ekber lafı Allah büyüktür diye çevrildiğinde o kadar Allah-u Ekber'in aynı etkisini yapmıyor. Yani herhangi bir yerde bugün birisi Allah-u Ekber diye bağırdığında pek çok kişi bir saldırı olabilecek zannıyla ortamdan uzaklaşıyor. Masaların altına giriyor falan. Bunun sembol etkisi çok yüksek. O yüzden e, videoyu izlemelerini bir kere salık veriyorum bütün dinleyicilerimize. Bu aslında o anlamda... Aslında bir dinleyelim ondan sonra bunun üzerinde biraz konuşmak isterim ben seninle olur mu? Çok iyi olur. E, Hüseyin Alcâsmi'den dinliyoruz şu anda. E, biraz sonra tekrar konuşacağız hemzeminde. Se Allah, bi kulli şey... بأنكم ملأتم المقابر بأطفالنا وكراسي المدارس فارغة وأشعلتم الفتن ونسيتم مصابيح شوارعنا مطفأة. أنكم كذبتم والله أعلم بذات الصدور أشهد أن لا إله إلا الله يا قادما بالموت وهو خالق الحياة أشهد أن محمدا عبده ورسول الله مسامح حليم لم يؤدي من أذى Hatta yoktur Zilman, Zilman, la la Lütfetir, lütfetir, 94.4'te Açık Radyo'da hem zeminde Damla özler ve Rauf Kösemen'le birliktesiniz. Canlı yayındayız. Az önce dinlediğimiz şarkı aslında bir videonun üst sesi olarak verilen bir şarkıydı. Şarkı Arap Yarımadası'nda yani daha doğrusu Orta Doğu bölgesinde ve Afrika ülkelerinin bir kısmında faaliyet gösteren bir mobil haberleşme firmasının reklam kampanyası bayrama yönelik olarak yapılmış. Üzerinde biraz konuştuk. Bir bomba, canlı bombanın bombasını hazırlayıp sokağa çıkışıyla başlıyor. Ama bu arada o bomba hazırlama sürecine eşlik eden başka görüntüler de görüyorsunuz. İşte bir düğün hazırlığı, çocukların giyinmesi falan gibi görüntüler görüyorsunuz. Okula giden çocukların hazırlanması gibi. Ve bombacı kurbanlarla yüzleşiyor. Her bombacı şarkısına... İşte Allah büyüktür diye başlıyor. Yani Allahu Ekber diye başlıyor. E, o Allahu Ekber dedikten sonra kurbanlardan cevaplar geliyor. E, İslam dininin Müslümanlığın sadece Allah'ın büyük olduğunu söyleyen bir din olmaktan ibaret olmadığı, şefkat dini olduğu, insanlara e, ikna edici yaklaşılması gerektiği ile ilgili yine İslam dininin sözleri tekrarlanıyor. Her Allahu Ekber'e cevap olarak ilerliyor. ...özet geçtik... Evet, ee, ...Twitter'da... ...Mira İstanbul adresinden... E, ...videoyu izleyebilirsiniz... ...izlemenize salık, salık veririm... E, ...çok dokundurucu... ...insanı etkileyen bir e, reklamla karşı karşıyayız... ...alt tarafı reklam ama... ...evet hakikaten... E, ...işini iyi yapıyor galiba... Bir de bu coğrafyanın içinde yaşayan insanlar olduğumuz için de bize daha fazla e, etki ediyordu olabilir dedik birinci bölümde. Evet. Bir de tabii şöyle bir şey de var. E, tamamen e, yeni teknikleri kullanan müzik dili olarak baktığımızda da aslında Batı Çok Sesli Müziği'ne yakın pop müzik şarkısında e, şey yapılmış. Evet. gibi falan. Evet. evet yani çok, yani çabuk e, tekrarlanabilir. Evet. Müzikle çok hızlı bağ kurabildiğiniz ve bu ...coğrafyada da bu türden mesajlarla sosyal kampanyalar görmeye çok alışık olmadığımız için belki de e, hepimizi çok şaşırtan ve ilgimizi çeken bir kampanya oldu. Bir yandan da Rauf Deminsen'in de şey konuşuyorduk... E, tekbir sesi duyulduğu zaman insanlarda daha doğrusu özellikle batılılarda diyelim bir şey başlamıştı. Biliyorsun bunu hemen bir saldırım olacak, korku vesaire. Bununla ilgili bir takım sosyal deneylerde gördük. Bu bunu tamamen tersine çeviriyor. Bir şarkı içinde sevgi mesajlarıyla vesaire duymaya hazırlıyor sizi ve alıştırıyor. Bu yüzden de ben bu çevirme işleminde de başarılı olduğunu, ilginç bir şey yaptığını düşünüyorum bu kampanyanın. Ya şimdi 250 milyon nüfuslu bir coğrafyadan söz ediyoruz. Afrika'ya doğru... Doğru e, uzanan halleriyle bakarsak 400 milyona yakın insanı etkileyen bir e, coğrafyadan ve o coğrafyada faaliyet gösteren siyasi e, gruplardan, örgütlerden söz ediyoruz. Yani bu 250 milyon insanın tamamının vahşet yanlısı olduğunu herhalde düşünmüyoruzdur. Elbette yani Öyle olsa dünya zaten çoktan batmıştı yani çoktan bütün dünyanın her yerinde e, bombalamalarla insanlar yok olmuştu. Yani yaşıyorlar sonuçta 2010 yılında 241 milyon civarında bir Orta Doğu nüfusu vardı. Bütün göçlere rağmen savaşlara rağmen şu an 250 milyon civarında. Bu 2030'da aşağı yukarı 320 milyona çıkacağı varsayılıyor. E şimdi böyle bir nüfusun barışçı bir hayat istediğini varsaymalıyız. Yani barışçı bir hayat istiyor ve o kendi dininin sadece öldüren yanlarını değil barışçı yanlarını da öne çıkarmak istiyor bunu hep söylüyoruz. Yani bunu Müslümanlar da söylüyor. Biz sadece yok edenlerin dini değiliz. O onları biz sahiplenmiyoruz diyen çok fazla Müslüman ve Müslüman ideolog ya da Müslüman siyasi hareket var. burada da aslında onun o popülerleştirilmiş bir halini görüyoruz. Göstergesini evet. görüyoruz. Yani düğün yapmak istiyorlar doğal bir şekilde. Düğünün bombalanması Herhangi bir insanın düğününün bombalanması ne etki yaratıyorsa onlarda da aynı etkiyi yaratıyor. Yani şöyle bir şey yok. Buradan bakınca öyle görünüyor olabilir ama evet bütün bombalar, bombalamalar vesaireler oluyor. Onlar da bütün bu hayata, oranın halkı da bütün bu hayata uygun bir şekilde yaşıyorlar. ya yani Bombalarla evet. yaşıyorlar. Umursamıyorlar. Kenardan izliyorlar. Ya da işte sadece coğrafyalarını terk ediyorlar. Kaçıyorlar. Böyle değil. Yani orada yaşanmaya devam ediyor ve e, bu insanlar birlikte yaşadıkları kendilerine saldıranlara da söyleyecek sözleri var ve o sözleri söylüyorlar Evet bu kampanyadan e, yine benzer bir hatta gidiyoruz. Aslında biraz önce söylediğin şey e, bu buradan bakınca ya da batıdan bakınca e, görünenlerle ya da algılananlarla da gerçek çok farklı oluyor. Bu sefer e, Suriye için Uluslararası Af Örgütü İsviçre tarafından yapılan bir bağış kampanyasından bahsedeceğiz. Kampanya filminde bir duvardaki pencereden dışarıdaki savaşı seyreden insan yüzleri görüyoruz. Fakat hem oldukları oda hem de ışık öyle bir kurgulanmış ki ilk bakışta sinema perdesinden ya da televizyon ekranından bir şey seyrediyorlarmış gibi görünüyorlar. Ve sonra anlıyorsunuz ki aslında bir binanın içinde dışarıdaki sokağı korkuyla seyrediyorlar. Filmin son cümlesi çok net ve vurucu. Bizler burada televizyonu kapatabiliyoruz. Onlar kapatamazlar. E, şimdi güzel tabii hani televizyon cümlesi vizyonla kelimesini içeriyor. Yani bakmak, bakış, e, görüş, görmek e, şeyini içeriyor. İşte aynı zamanda bir çerçevesi var yani window'a sahip. Biz pencereden izlenen şeyleri televizyondan izliyormuş gibi göstermek akıllıca bir fikir. Şöyle bir handikapı var, yani çok güçlü. Ona itirazmıyor. Şöyle bir handikapı var. Artık hiçbir yerde televizyonu kapatır gibi kapatamıyoruz. Evet. Yani onlar orada kapatamıyorlar. Evet, çok daha ağır, çok daha yoğun yaşanıyor Ortadoğu coğrafyasında, Suriye coğrafyasında özellikle bu konu Suriye için yapılmış bir film olduğu için söylüyorum. Ama son noktada. ...kimse televizyonunu kapatır gibi kapatamıyor yani bu şeyi. Teknik de çok basit. Ee, özdeşleştirme tekniği. Kendini onun yerine koyuyorsun. Ee, Objektif kamera e, kullanımı diye bir kamera kullanımı vardır sinemada. Yani şeyin gözünden, e, kişinin gözünden çekilir. Genelde korku filmlerinde falan e, kullanılan bir tekniktir. Katilin gözünden e, izlersiniz. O işte bir yerlere girer çıkar, ta, birini takip eder. Onu hep ensesinden arkasından görürsünüz. Buradaki teknik de öyle bir şey. Objektif kamera kullanıyor başkasının gözünden pencereden de gördüğünü gösteriyor bize. Dolayısıyla bir özdeşleşme talep ediyor yani. Sen de seyrediyorsun ama senin seyrettiğin şeyle onun seyrettiği şey aynı değil. O hayatı seyrediyor. Sen hayatın filme çekilmiş halini seyrediyorsun diyor. Evet. Güçlü bir anlatım tekniği Aralık ayında yayınlanmış bir kampanyaydı. O zamandan beri bağışlar toplandı. Ancak tabii henüz bir büyük değişim yok Suriye coğrafyasında. Bağışlı olmuyor tabii bu evet. işler. Yani bu işler siyasal müdahaleyle oluyor. Buradan kıta değiştirelim. Bir konu da değiştirelim. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz ve ilginç bir uyuşturucu karşıtı ve ardından gelen uyuşturucu kullananlara yönelik hukuki yaptırımlara karşı bir kampanyadan bahsedeceğiz. Ee, biraz tarihinden bahsetmek lazım önce. 98 yılında aktris Rachel Lee uyuşturucu karşıtı bir film reklam filminde rol aldı ve bu reklam filmi klasikler arasına girdi aslında. Filmde Lay bir yumurta ve tavayla mutfakta duruyor. Önce yumurtayı eline alıp ''Bu sizin beyniniz.'' ...diye başlıyordu... ...sonra da tavayı gösterip... ...ve bu da eroin diyordu... ...ve tavayı yumurtanın üstüne geçiriveriyordu... ...yumurta paramparça oluyordu... ...işte uyuşturucu kullandığınızda... ...beyninizde bunlar olacak... ...ama daha bitmedi deyip... ...bu sefer mutfağı parçalamaya başlıyordu... İşte bu da aileniz... ...bu da dostlarınız... ...dostluklarınız, arkadaşlarınız... ...bu da hayatınız diye devam ediyordu... Orada da ilginç... E, ...güzel korelasyonlar kurmuş yani... ...hayatınız evet. dediği şeyde saati kırıyor... ...işte aileniz dediğinde... E, şeye dizilmiş bulaşık rafına dizilmiş tabakları kırıyor arka arkaya yan yana pek çok tabak kırıyor. E, güzel analojiler yapılmış yani şeyde. Temel olarak uyuşturucu hayatınızı darma duman eder diyordu. Fakat 2010... şey çok iyi başka sorunuz sorusu <gülüyor> başka olan. Başka sorusu da. olan da kimse cesaret edemeyeceği bir şeydi. <gülüyor> Öyle bitiyor film. Evet. Bütün bunları yaptıktan sonra diyor ki başka soru var mı? 2017'ye geldiğimizde yine aynı aktristi görüyoruz yeni bir reklam filminde e, fakat bu kez e, reklam filminin sahibi Ulusal Uyuşturucu Politikası Birliği. E, birlik kullanıcılara yönelik sert yaptırımların ve sicile işlenen suçların aslında uyuşturucuya değil insanlara açılmış bir savaş olduğunu savunuyor ve var olan hukuki sistemin insanları rehabilite etmek yerine seçeneklerini ortadan kaldırarak suç işlemeye teşvik ettiğini savunuyor. Yasaların değişmesini talep ediyorlar. Bu yüzden de 20 yıl önceki kullanıcıyı hedefleyen Reklam filminin aktristini almışlar ee, Yeni reklam filminde de oynatmışlar Aynı setting aynı mutfaktayız ee, Rachel e, gene elinde e, Tavayla duruyor Fakat bu kez önce bir beyaz yumurta alıyor eline Ve diyor ki e, Bu uyuşturucu kullanıp muhtemelen yakalanmayacak Olan kişi sonra da bir kahverengi yumurta alıyor Bu da sizsiniz Ondan sonra da o yumurta üzerinden işte nasıl ceza aldığınızı, hayatınızın nasıl bittiğini, bir daha iş bulamadığınızı vesaire vesaire anlatıyor. Evet bu şeye iş başvuru formlarında yazmanız gereken şeyleri yazdığınızda sizi işe almazlar. Evet. Sizi işe almadıkları için daha önce yaşadığınız bölgelerde yaşayamazsınız. Daha kötü sosyal olanaklara sahip bölgelere yerleştirdiğinizde çocuklarınızın geleceği kaybolur diye gidiyor. Gidiyor. Ve sonunda diyor ki uyuşturucuyla mücadele şu anda işe yaramıyor. Uyuşturucuyla değil sıradan insanlarla savaşıyoruz. Bu yasalar değişmeli. Rauf hem reklamcılık tarihini içeren hem artık 20 yıllık bir kampanya süreci herhalde. Talepler de değişmiş, e, söylem de değişmiş. Nasıl değerlendirmeli bunu? E, Valla talepleri de söylemi de değiştiren aynı otorite. E, Amerikan uyuşturucuyla mücadele e, birliği e, diye tercüme edebileceğimiz bir otorite. E dolayısıyla doğru yapıyor tabii yani 20 yıl içinde bunu 20 yıl beklemesi hata <gülüyor> bu, bu meseleler e, muhtemelen e, bu işin 3. 5. yılında yani ilk kampanyanın sonuçları görülmeye başladığında da ortada vardı. Artık tahmin edilemeyecek boyuta geldiğini gösteriyor. Uyuşturucuyla mücadele edin sıradan insanlarla değil talebi e, bence güçlü bir talep. Aynı akt e, aktrisi, aynı akt oyuncuya oynatıyor olması da e, bence burada bir fikri takip e, şeyi veriyor. Üstelik izleyici açısından da bir güven demek. Yani bir rekabet değil burada olan. Bir fikri süreklilik. E, daha önce böyle diyenler, ring karşısında şimdi yeni insanlar, yeni şeyler söylüyor değil. Aynı insanlar bize başka bir şey söylemeye başladı artık. Duygusu yaratıyor. E, bana kalırsa e, doğru, güçlü, e, işini iyi yapan bir kampanya... Hakikaten efsanedir. Mutlaka e, izleyin e, bu kampanyayı. Yine Twitter'dan yayınladık. İlgilenen evet. izleyicilerimiz izleyebilirler. Evet, her iki videoda e, Twitter'da var. Ayrıca zaten kampanyanın arka planı içinde e, bir internet aramasıyla rahatlıkla Peki. ulaşabilirsiniz. 94.9 Açık Radyo'da hemzemindeydiniz. Buradan Kanada'ya doğrayacaktık ama bugünlük vaktimiz kalmadı. Bir sonraki e, hemzemin seçki programında mutlaka o kampanyadan bahsedeceğiz. E, ben Damla Özler. Ben Rauf Kösremen. Ve Berhem Baltaş bizlerle beraber haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Hemzemin. Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler.